Ben kısaca kendimi tanıtayım. Fatma Bayram hocamız tanıtmıştı ama ben de kısaca bir özet geçmek istiyorum. İsmim Fatıma Tuğba Yaylacı. Lisans eğitimimi psikoloji bölümünde yaptım. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdim. Daha sonrasında Amerika'ya Minnesota eyaletine gittim ve doktora eğitimimi burada tamamladım. Doktora da çocuk psikolojisi üzerine yoğunlaştım. Çocuk psikolojisi doktorası yaptım yani. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. 2014 yılında Türkiye'ye döndüm e, ve e, bugüne kadar da istatiklerle psikoterapi e, olarak psikoterapi uygulamaları yapıyorum. E, yani benim aslında yaptığım işin 3 ayağı var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi araştırma. Çocuk psikolojisi alanında. Bu arada çocuk psikolojisi diyorum ama aslında e, akademik e, olarak yani alan olarak e, günlük dilde çocuk psikolojisi ama aslında gelişim psikolojisi olarak geçiyor. Çünkü sadece çocuklarla ilgilenmiyoruz, e, insan gelişimiyle ilgileniyoruz. Çocuğun devamı yetişkin olduğu için, ergen ve sonra yetişkin olduğu için yaşam boyu gelişimle ilgileniyorum. Bu alanda öğretim. Araştırma ve klinik uygulama yapıyorum diyebilirim. Üç ayağı var yaptığım işin. Bugün ebeveynlik konusunu seçtim. Çünkü ebeveynliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir şekilde hem klinik çalışmalarımda hem araştırmalarımda ebeveynlik konusuna özel bir ilgim doğdu. Ve ebeveynlik konusuyla hemhal oldum diyebilirim son yıllarda. Ebeveynlik çok önemli bir konu. Ve pek çok açıdan ele alınabilecek bir konu. Ee, öncelikle onu söylemek isterim. Çok kompleks, karmaşık bir konu. Belki burada oturup işte sosyolojik açıdan ebeveynliği konuşabiliriz, teolojik açıdan konuşabiliriz, felsefi açıdan konuşabiliriz, antropolojik açıdan konuşabiliriz. Yani çok farklı disiplinlerden ebeveynliğe yaklaşabiliriz. Ee, ama benim yaklaşımım çocuk psikolojisi bağlamında olacak. Uzmanlık alanım bu olduğu için. Kendi araştırmalarımdan biraz yola çıkmak istiyorum. Ve klinik çalışmalarımdan yola çıkmak istiyorum. Klinik deneyimlerimden yola çıkmak istiyorum. Ee, ebeveynliğe dair pek çok tartışma var. Tahmin edersiniz ki. Ee, bu tartışmalara biraz ufak ufak değinmek istiyorum. Çocuk psikolojisi bağlamında yine. Belki sonlara doğru yorumları açabiliriz. Şimdilik kapattım. Ee, Amerika'da bulunduğum yıllarda... 2009'dan 2014-2015'e kadar Amerika'da bulunduğum yıllarda çok yakın zamanda bu Minneapolis, yani Minnesota'nın Minneapolis şehrinde olaylar patladı biliyorsunuz, cayır cayır yandı o şehir, George Floyd'un öldürülmesiyle beraber. İşte o ateşe verilen sokaklardan birinde aslında. Çocuklarla ve ailelerle çalışmaya başladım. Çok yeni mezun bir psikolog olarak, bir gelişim psikologu olarak. Burada çok geniş yelpazede, bir klinikte, bir çocuk ruh sağlığı kliniğinde, çok geniş yelpazede ailelerle bir arada olma ve çalışma fırsatı buldum. Nasıl bir yelpaze derseniz, benim orada çalıştığım, birebir temas ettiğim ailelerden, Bazıları mülteci ailelerdi. Özellikle Doğu Afrikalı mülteci ailelerdi. Minnesota eyaleti çok fazla Doğu Afrikalı mülteciye misafirlik ettiği için. Özellikle Somalili ve Oromolu, Etiyopyalı, Somali ve Oromo diyelim etnik kökenli Doğu Afrikalı mülteciler. Bunların içerisinde göçmen aileler vardı. Dünyanın farklı ülkelerinden, i̇şte İrlanda'dan göçmüş mesela. Farklı dini veya etnik aidiyete sahip aileler. İşte Yahudi, Katolik, Protestan, Müslüman e, gibi. E, beyaz aileler, siyahi Afroamerikalı aileler. Boşanmış aileler, boşanmamış bir arada yaşayan aileler. E, cinsel kimlikleri farklı olan aileler. E, tabii bağlam Amerika olunca homoseksüel aileler. Suça karışmış, e, karışmamış. Çocuğu mahkeme kararı ile bize ulaşmış bir şekilde mahkemenin yönlendirmesi ile bize gelmiş. Yani anne babası elinden tutup getirmemiş de mahkeme kararı ile bize gelmiş aileler, çocuklar vardı. Evlatlık edinilmiş aileler, koruyucu ailede evlatlık edinilmiş çocuklar pardon, evlatlık edinilmiş aileler yani. Koruyucu aileler, koruyucu ailede büyümüş çocuklar. Onların çocukları ee, ve daha çok şöyle diyebilirim profil olarak alt sosyoekonomik e, tabakadan olan yüksek risk grubu diyebileceğimiz ruh problemler problemleri açısından yüksek risk grubu diyebileceğimiz zorluklar içinde aileler bu ailelerle çalıştım tabii Türkiye'ye gelince Türkiye'deki klinik uygulamalar uygulamalarımda benim çalışmalarımda bu bağlam değişti ee, Amerika'da e, Psikoterapi bir ruh sağlığı hizmeti olarak işte sigorta, sosyal sigorta kapsamında çocuklar buna erişebildiği için, çocuk korumanın bize yönlendirdiği çocuklar bu hizmeti alabildiği için daha sosyoekonomik olarak en azından benim çalıştığım hastanede, benim çalıştığım yerde sosyoekonomik olarak farklı bir tabakayla Karşılaşırken Türkiye'de psikoterapiye başvuran aileler çoğunlukla daha çok işte eğitim düzeyi biraz daha yüksek ya da ekonomik düzeyi orta ve üst orta sınıf olan daha avantajlı bir arka plandan gelen aileler oldu. Böylece aslında klinik tecrübelerimde çok kabaca söylüyorum. Her iki bağlamda da yani hem Türkiye'de hem Amerika'da ebeveynliğin çok farklı uçlarını bir arada görme şansım oldu. Ee, bu burada ni çok nitelikli ebeveynlik ve niteliksiz ebeveynlik olarak hani ayırmak istemiyorum ama e dezavantajlı ailelerin içinde çok nitelikli ebeveynlik e gözlemleyebileceğiniz gibi dezavantajlı ailelerin içi avantajlı ailelerin içerisinde de çok niteliksiz. E ebeveynlik gözlemleyebilirsiniz. Yani genelleme yapmıyorum ama tabi e, bu profillerden bir tanesinin daha yüksek risk grubu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada iki ayrı ebeveynin iki ayrı ucunun temsilinden söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi e, toksik diyebileceğimiz, zarar verici, zehirleyici bir ebeveynlik türü ki bunu e, daha çok ihmal, istismar Çocuğa kötü muamele e, nin yaygın olduğu ailelerde e, görüyor, görüyordum. Bir tanesi de daha hassas ebeveynlik, ilgili ebeveynlik, duyarlı ebeveynlik. E, bunların ikisini de e, gözlemleme şansım oldu. Bunlara paralel olarak araştırmalarımda da bu iki uç ebeveynlik temsilini inceleme fırsatım oldu. E, bu çalışmalarımda aynı zamanda hani araştırma boyutunda işi aynı zamanda sadece Ebeveynliğe değil, aynı zamanda çocukların ebeveynlerinden aktardıkları e, genetik aktarımla gelen e, faktörlere de bakma şansım oldu. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bunlardan yola çıkarak biraz ebeveynliği tartışmaya açmak istiyorum. E, araştırmalarımın birinde e, ihmal, istismar ve kötü muamele biz buna yani genel çatı ifade kötü kötü muamele ve bunun altında fiziksel duygusal cinsel istismar ve ihmal olan e, çocuklara baktım e, bu çocuklar yaklaşık benim çalışmamda 279 çocuk vardı e, ve kötü muameleye uğramamış bunlara muadil bir kontrol grubu da vardı yani e, diğer bütün özellikleri itibariyle istismar ve ihmale maruz kalmış çocuklarla aynı ama kötü muameleye maruz kalmamış. Yani bir, bir karşılaştırma grubu. E, bu çocuklarla e, da karşı, elimdeki e, kötü muamele görmüş çocukların sonuçlarını karşılaştırma şansım oldu. E, burada e, öne çıkan iki özellik vardı. E, özellikle ruh sağlığı problemi gösteren, ruh sağlığı problemi geliştirmiş olan çocuklar çocuklarda. İki önemli özellik ön plana çıkıyordu. Bir tanesi kötü muamelenin bebeklikte başlamış olması. Yani çok erken ve hassas bir dönemde kötü muameleye maruz kalmış olması çocukların diğer çocuklardan çok daha bu çocukları ruh sağlığı sorunlarına, patolojiye açık hale getiriyordu. Bir başka faktör de bu çocukların kronik kötü muameleye maruz kalmasıydı. Yani kronik kötü muamele ve erken dönemde bebeklik döneminde başlayan bir kötü muamele çok ciddi etkisini gösteriyordu. Bu ikisi ruh sağlığı problemlerini belirliyordu. Genetik faktörlere baktığımız zaman ruh sağlığı problemlerini genetik faktörler tek başına belirlemiyordu. Fakat kötü ebeveynlik diyebileceğimiz yani artık hani kötü bir muamele içeren bu toksik, zehirleyici ebeveynliğe maruz kalmak genetik faktörlerle etkileşime giriyor ve ruhsallığı problemini belirliyordu. Bu çok önemli bir bilgi çünkü biz genetik yapımızı değiştiremeyiz. Yani çocuğun genetik aktarımla sahip olduğu o yazıyı değiştiremeyiz, mavi yazıyı değiştiremeyiz. Ama ebeveynliği değiştirme şansımız var. Çocukların maruz kaldığı ebeveynlik tipini, ebeveynliğin niteliğini geliştirme ve değiştirme şansımız var. Orası bizim dokunabileceğimiz bir alan. O yüzden insan davranışı değiştirilebilir bir şey. O yüzden bunun önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. İnsanların hayatlarına dokunulabilmesi, ebeveynlerin hayatlarına dokunulabilmesi gerçeği bizim aslında bir çıkış yolumuz olduğunu gösteriyor. Tabii ailenin çocuğa kötü muamelesi deyince zihnimiz hemen böyle üçüncü sayfa haberlerine gitmemeli. Yani işte zalim anne, kötü baba falan gibi böyle işte ya da Kemalettin Tuğcu e, hikayelerindeki gibi işte kötü kalpli insanlar ve çocuk çocuğa kötü davranıyorlar. Sadece bu değil aslında bu çok karikatürize bir e, kavramsallaştırma, karikatürize bir anlayış olur. Çünkü... Aileyi, anne babayı suçlamak çok kolay ama bu bizi çözüme götürmüyor. Yani işte bu ailelere çok ciddi yaptırımlar, cezalar olması, olmasın demiyorum ama bizi çözüme götürmüyor. İşte ayıplamak, kınamak bizi çözüme götürmüyor. Sadece bunu tek başına konuşmak bizi çözüme götürmüyor. Bizi çözüme götürecek şey aileyi iyileştirmenin yollarını bulmak. Ailede yaralar varsa bunları sarmanın, problem alanları varsa bunları sağaltmanın yollarını bulmak. Nesiller arası aktarım söz konusuysa nesiller arası aktarılan ki aktarıldığını biliyoruz. Bir e, toksik ilişki biçimi, zehirli e, ebeveyn, zehirleyici ebeveynlik örüntüleri varsa bunlara temas etmek. Eee annede, babada ya da ailede başka bir bireyde bir ruh sağlığı sorunu varsa Buna temas etmek, bunu sağaltmak, bunu e, tanılamak, e, tarama yöntemleriyle e, mesela doğum sonrası depresyon yaşayan bir anneyi e, anneye el uzatmak, ona yardımcı olmak. Ben e, 2011 yılında e, çocuk ve bebek ruh sağlığı eğitimi alırken e, Amerika'da hangi eyalet olduğunu hatırlamıyorum. Bir Türk anne bebeğini, e, bebeğine zarar vermişti, bebeğini öldürmüştü. Ee, ve Türk anneydi aynı zamanda bir üniversitede yanlış hatırlamıyorsam profesördü. Profesyonel bir anneydi yani. Ee, normalde e, hani işte medyanın ön plana çıkardığı tipik suçlu profilinden e, uzaktı. Çok dikkat çekmişti ve epey bir e, gündem olmuştu. Fakat sonra bu annenin hayatını, annenin e, neler yaşadığına daha yakın mercekle baktığımız zaman annenin o sırada psikotik bir atak geçirdiğini, günler öncesinden e, yoğun ağır bir depresyon yaşadığını e, ve tanılanmamış e, bir psikoza girdiğini e, öğrenmiştik. E, yani her zaman çocuğa kötü muamele dediğimiz zaman bunun arkasında bir e, Bizim müdahale edemeyeceğimiz e, özde bir kötü niyet olmayabilir. Yani tabii ki bu kasıtlı yapılmış e, kötü muamelelerin tanım tanımlarından bir tersi kasıtlı yapılmış davranış ama biz burada sağlıksız, toksik aile yapısına da dokunabiliriz. Bunu söylemeye çalışıyorum. E, buralara temas edebiliriz. Bu tabii toplumsal bir mesele ve bu yaraları sarmak, bu problem alanlarına temas etmek sorumluluğunu toplum olarak üstlenmemiz gerekiyor. Çocuklara sorduğunuz zaman, bu zorlukları yaşayan çocuklara sorduğunuz zaman en işlevsiz, en problemli aileyi bile kurum bakımına tercih ediyorlar. Yani buna çocuğun çaresizliği diyebilirsiniz, çocuğun dramı diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Çocuklar kendilerine acı verse bile o acı veren kişiyi aynı zamanda güven kaynağı olarak tercih ediyorlar. Bu tabii bunun... Ee, bunun pek çok dinamiği var. Oralara girmeyeceğim. Yani bu neden böyle olduğunu ayrıca belki açıklayabiliriz. Ee, ama bu şekilde ailesinden alınan çocuk korumanın çocuk koruma birimlerinin e, ailesinden kopardığı çocuklar bir şekilde hep ailelerine geri dönme hayali kuruyorlar. Bu zarar veren aileye teslim edilmeleri anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama e, ideal olan çözümün aileyi iyileştirmek orayı oradaki yarayı sarmak ve daha sonra çocuk ve aileyi sağlıklı bir şekilde tekrar kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Zaten benim çalıştığım süreçte de her zaman nihai hedef buydu. Yani anneyi ya da babayı zorluk yaşayan ebeveyni iyileştirmek, ona yardımcı olmak ki eğer mümkünse, mümkün olmayan durumlarda e, tabii ki çocuğu tekrar aileye teslim etmek değil ama mümkünse tekrar çocuğu ve aileyi bir şekilde buluşturmak. E, bu kendi içerisinde problemleri olsa da bu süreç e, aslında çok önemli. Bu süreç e, hiçbir kurumun tam olarak ailenin yerine geçemediğini ve aileyi iyileştirmenin ve var etmenin çok önemli olduğunu e, vurgulayan bir süreç. Bir başka çalışmamda, diğer çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Diğer çalışmamda da Evlat edinilmiş çocukları ve bunların, bu çocukların üvey anne babalarına yani evlat edinmiş olan anne babalarını çalıştım. Burada da 361 çocuk vardı ve bunlar sosyoekonomik düzey olarak daha yüksek, daha avantajlı bir arka plandan gelen çocuklardı avantajlı ailelerde diyeyim. Ee, ve bu çocukları bu aileler, bu anne babalar isteyerek arzu ederek, planlayarak evlat edindikleri için bu evlatlık çocuğa karşı çok ciddi bir e, hassasiyetleri var. Ve bu çocuğa çok ciddi yatırım yapıyorlar. Emek harcıyorlar. Aralarındaki ilişkinin bağın tabiri caizse tutması için eee Epey gayret sarf ediyorlar. Ebeveyni önemsiyorlar. Yani bir önceki araştırmamla çok farklı bir profil yine. Burada ben hem biyolojik ebeveynlerin özelliğine, bu çocukların artık biyolojik ebeveynleriyle temasları yok ama o biyolojik ebeveynlerin özelliklerine hem evlatlık edinen, onları evlatlık kalan ailenin, anne babanın özelliklerine ve çocuklara baktım. Ebeveynlik açısından ebeveynlerin duyarlığına baktım. Bu ebeveynler ne kadar duyarlı? Yani ebeveynliğin niteliğini ölçme anlamında böyle bir kavrama kavrama baktım. Ebeveynin duyarlı olması nedir? Bunu kısaca tanımlamak istiyorum. Aslında bu çocuğun yaşına göre. Ee, ve baktığınız yani ebeveyn duyarlılığını tanımladığınız teorik çerçeveye göre çok değişiyor. Ama ben e, kabaca tanımlayacağım. Çok da konuşmamın çok böyle e, akademik, yoğun akademik e, ağırlıklı olmasını istemediğim için e, kısaca genel bir tanım vereceğim. E, ebeveyn duyarlığı aslında e, çocuğun fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına doğru bir şekilde zamanında, dozunda cevap verebilmek ve pozitif bir duygusal içerikle cevap verebilmek. Mesela bebeğiniz var. Bebeğiniz size bir takım sinyaller gönderiyor. İşte acıktığına dair, susadığına dair, yorulduğuna dair ya da dış dünyada bir şeye ilgisinin olduğuna dair ya da olmadığına dair size bir takım sinyaller gönderiyor. Bu sinyalleri doğru bir şekilde okuyabilmek, fark edebilmek ve çocuğun size anlatmaya çalıştığı ihtiyaca cevap verebilmek. Pozitif bir şekilde cevap verebilmek ebeveyn duyarlılığını e, tanımlıyor. Bunun içerisinde çocuğu duygusal olarak desteklemek var. Bunun içerisinde çocuğa gereksiz ve aşırı müdahaleler yapmamak var. Bunun içerisinde e, çocuk e, çocuğa empatik yaklaşabilmek, onun duygularını anlayabilmek var. Empatik bir farkındalık var. E, bunun içerisinde duygusal olarak çocuğa erişilebilir olmak. Yani çocuğa, e, çocuğun size erişebilmesi, çocuğun sizden yardım isteyebilmesi, orada var olmanız, duygusal olarak var olmanız var. Bunun içerisinde tahmin edilebilir olmak var. Yani çok büyük sürprizler yapmıyorsunuz çocuğa. Az çok sizin ne yapacağınızı biliyor. E, tutarlısınız. Yani bir gün böyle e, çok aniden sinirlenip şiddetle parlayıp ertesi gün böyle donuklaşmıyorsunuz. Yani az çok sizin neye nasıl tepki vereceğinizi tahmin edebiliyor. Bu unsurları sayabiliriz ebeveyn duyarlılığını e, tanımlamak için. Yani bu iyi bir şey. Ebeveyn duyarlılığı iyi bir şey. Ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına, ilgilerine Duyarlı olması iyi bir şey. Neden kötü bir şey olsun? Peki, e, araştırma bulgularında e, ne buldum? Duyarlı ebeveynlik çocuk gelişiminde kritik bir önem arz ediyor. Çocuk ruh sağlığı açısından koruyucu bir etkiye sahip. Ben e, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite ile e, kaygı bozukluğu tanılanmış değil ama bu, bu iki e, belirti üzerinde çalıştım. Bu belirtileri göstermeye yönelik eğer çocuğun genetik bir yatkınlığı varsa, bunu da biyolojik anne babadan e, ölçerek alıyoruz. Genetik bir yatkınlığı varsa e, ebeveyn duyarlı, ebeveynin duyarlı olması bu yatkınlığın önüne geçiyor ve koruyucu bir faktör olarak çocuğun ruh sağlığı problemlerinin önüne geçiyor. O zaman bu çok kritik ve önemli bir şey demek. E, duyarlı ebeveynlik çocuğu güvende hissettiriyor çünkü. Çocuk güvende hissediyor. Dünyayı keşfetmeye hazır hissediyor kendisini. Güvenli bir zemini var. Bu aslında hepimiz için geçerli. Güvende hissetmiyorsak kendimizi uyuyamayız. Güvende hissetmiyorsak bir üretimde bulunmamız zordur. Güvende hissetmiyorsak merak duygunuz Köreler güvende hissetmiyorsak bir ürün ortaya koymamız zorlaşır. Aynı şekilde çocuk için de geçerli. Dolayısıyla sağlıklı, çocuğun sağlıklı gelişimi için ebeveyn duyarlı, hakikaten önemli bir etkiye sahip. Güvende hisseden çocuk dünyayı keşfediyor ve pozitif anlamda gelişebiliyor, serpilebiliyor. Ama bu araştırmanın verileri sürpriz bir şey, benim için sürpriz olan bir şey gösteriyor. Bu da şu, veriler, elimizdeki veriler ebeveynin duyarlılığı belli bir dozun üzerine çıktığı zaman garip davranıyor. Nasıl garip davranıyor? Çocuk ruh sağlığı problemleri bu sefer artmaya başlıyor. Yani daha fazla ruh sağlığı problemini diyor belirliyor. Belirli bir duyarlılık düzeyinden sonra, yani buna aşırı duyarlılık diyebiliriz, aşırı hassas ebeveynlik, aşırı duyarlı ebeveynlik diyebiliriz. Bu duyarlılık düzeyinden itibaren duyarlılığın koruyucu, koruyucu etkisi, ebeveyn duyarlılığının koruyucu etkisi, pozitif etkisi ortadan kalkıyor. Yani aşırı hassas, aşırı duyarlı ebeveynlik de tıpkı duyarsız ebeveynlik gibi bir risk haline, ruh sağlığı açısından, çocuk ruh sağlığı açısından bir risk haline geliyor. Bu ilginç bir trendti. Çünkü ben daha lineer, doğrusal bir ilişki beklemiştim. Yani duyarlılık arttıkça benim ölçtüğüm duyarlılık arttıkça çocukların işte kaygıları azalacak. Duyarlılık arttıkça çocukların dikkat problemi azalacak. Duyarlılık arttıkça çocuğun ruh sağlığı ris problemi, riski azalacak gibi bir doğrusal bir ilişki öngörmüştüm. Fakat arada bambaşka bir dinamik var. Demek ki e, çok aşırı duyarlı olmak, aşırı hassas olmak risk oluşturuyor. Peki bu ne demek? Yani biz bunu e, nasıl anlayacağız ve neden bu böyle? Neden böyle olabilir? E, bu, buna baktığımız zaman e, aslında literatürde bunun bir karşılığının e, o yıllarda yani yavaş yavaş oluşmaya başladığında bu, bu, aşırı hassas, aşırı duyarlı ebeveynler yönelik bir e, literatürün oluşmaya başladığını e, görüyoruz. E, mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak, çok duyarlı olmak, çok hassas olmak, çocuğa aslında... Ee, ...yanlış mesajlar verebiliyor. İki yönlü işliyor bu. Birincisi ebeveynin endişelerini çok arttırıyor. Acaba çocuğuma zarar mı veririm? Acaba doğru şeyi yaptım mı? Acaba bugün onunla yeterince oynadım mı? Yeterince etkinlik yaptım mı? Ben iyi bir annemiyim, iyi bir babamıyım. Ee, çocuğuma zarar mı veriyorum? İşte çocuğum böyle bir şey yaşadı. Bugün bu travma olur mu? Ay şimdi bana bunu dedi. Ben nasıl cevap versem acaba? Falan gibi. Ebeveynin kendi özgüveninin düşmesi ve kendi içerisinde... E, aşırı duyarlı, aşırı hassas e, bir tepki e, örüntüsü biçimi geliştirmesi bu sefer çocuğa negatif etki ediyor. E, ben bunu e, şöyle de düşünüyorum. Bizim aşırı hassas olmamız ve çocuğun e, duygularına abartılı tepkiler vermemiz ona şöyle bir mesaj veriyor da olabilir. Bir, bir açıdan tabii bunu modelliyoruz. Yani bu endişeleri, bu kaygıları modelliyoruz ve çocuk bunu bir sünger gibi çekiyor. Ama bir açıdan da ona şöyle bir mesaj veriyoruz dünya hiç güvenli bir yer değil dünya tekin bir yer değil o yüzden ben sürekli diken üstündeyim sürekli seni korumam lazım sürekli hassas olmam lazım sürekli duyarlı olmam lazım gibi bir mesaj da veriyor olabiliriz ve artık araştırmalarda her araştırma bunu hesaba katmasa da ya da ebeveynliği konuşurken biz artık bu çok hassas, çok duyarlı ebeveynlik boyutunu da ele almamız gerekiyor Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Ee, bu helikopter anneler helikopter babalar tartışması vardır. Bu bundan biraz daha farklı bir şey çünkü e, orada biraz daha kontrolcü ya da bir şeyleri çocuk adına ve çocuk için yapan ebeveynliği görmüş oluyoruz. Bunlar tabi iç içe de geçmiş kavramlar ama benim araştırmamda duyarlı göm plana çıkıyordu. Peki e, bunu nasıl bir örnek verebiliriz? Yani aşırı duyarlı ebeveyn nasıl? ne yaparsak aşırı duyarlı ebeveyn oluruz. Ve bu ebeveynlik yelpazesinde farklı ebeveynlik çeşitlerini, tarzlarını ya da davranışlarını gördüğümüz bu yelpazede nasıl bir şeye benziyor? E mesela bir çocuk gece ağlayarak uyanıyor. Diyor ki işte e, kıyameti koparıyor. İşte 3 yaşında ya da 4 yaşında ağlayarak uyanıyor. E, diyor ki işte ben dolabımın içinde hayalet var. Ya da işte ben yemeğim Hırsız geliyor. Hırsız gördüm diyor mesela. Pencereden hırsızı gördüm diyor. E, duyarsız ebeveyn şöyle bir cevap verebilir. Yani ne var şimdi ağlayacak? Korkacak hiçbir şey yok. Yat, sus. Sus ve uyu. Bunu söyleyecek. Duyarsız ebeveyn. Burada aslında e, bu söylediği cümlenin arkasında nasıl bir mesaj var? Sen bir şey hissediyorsun ama bu hissettiğin şeyi hissetmiyor olman gerekiyor. Çünkü şu anda bunu hissetmen normal değil. E, bunu hissedecek hiçbir şey yok yapman gereken şey susmak ama parantez içinde tabii çocuk nasıl susacağını bilmiyor. Bilmez yani. Ee, ve bir sonraki e, adımda ben sana yardım etmeyeceğim. kendin hallet. Yani ben bu, burada senin yanında değilim. Bu e, olumsuz duyguyu kabul etmiyorum. Duyarlı ebeveyn ne diyecek? E, seni anlıyorum. E, korktuğunu biliyorum. Yani mesaj olarak korktuğunu biliyorum. Yanındayım. Eee Burada seninle beraberim ve sana yardım edebilirim. Ve sonra hani konuşabilirler ne olduğunu, neden korktuğunu, işte ne gördüğünü, ne gördüğünü düşündüğünü falan konuyu açabilirler. Aşırı duyarlı ebeveyn de eyvah ne oldu, ah yavrum korktun mu, işte... Onunla beraber aslında ah korktun mu, ne oldu, eyvah ne var falan gibi olabilir. Ya da mesela bu gece teröründe genelde çocuk bir şeyler gördüğünü düşünür. Anne baba çocuktan daha çok panik olur ve korkar. Nerede, ne gördün, nasılmış falan gibi. Eyvah bu çocuğa ne oldu, nazar değdi falan gibi. Ee, orada aşırı duyarlı ebeveyn de aslında çocuğa şöyle bir mesaj vermiş oluyor. Ee, Seninle ben de panik yapıyorum, hatta senden daha çok panik yapıyorum Gerçekten korkulacak bir şey var sana yüzde yüz hak veriyorum o kadar ki artık sana yardım edemem yani yine çocuğa yardım etme çocuktan daha çok panik olduğumuz zaman ben onu hep ateş ve su örneğiyle anlatıyorum e, ateşin yanında biz de ateş olduğumuz zaman onu söndüremeyeceğiz ancak ateşin yanında su olduğumuz zaman söndürürüz toprak da pek işe yaramayabilir yani su olmamız gerekiyor burada çocuk bir sünger gibi anne babanın kaygılarını çekiyor bu araştırmalarda yani bu her iki araştırmamda da e, genetik faktörleri de e, elimine etmiş ya da hesaba katmış oluyoruz. E, özellikle aşırı duyarlı ebeveyn araştırmasında biyolojik aktarım yani kaygının e, genetik olarak aktarımı söz konusu değil çünkü bunlar biyolojik anne baba değiller. Yani zaten anne babası da çok kaygılıydı. O yüzden bu çocuk çok kaygılı oldu gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü arada genetik aktarım yok. Bu çocuklar doğrudan o ebeveynlik davranışına maruz kalarak e, aslında onun etkisini görebildiğimiz çocuklar. Yani özetle söylemem gerekirse bu çalışmalarımın birinde ebeveynlik büyük bir risk içerirken, diğerinde vazgeçilemez bir e, koruyucu etkiye sahip olmuş oluyor. E, ve... Her iki durumda da çocuk ruh sağlığını ciddi anlamda belirleyici bir öneme sahip. Ee, ama burada biz e, aslında şunu da görüyoruz. Bilimsel bilginin, akademik bilginin gündelik dile tercüme edilmesiyle ilgili çok ciddi problemler e, devreye giriyor. Çünkü bu söylediklerimin hiçbirisi tam olarak, e, bu, hiçbirisi aslında yeni değil. Yani biz ebeveynliğin çok önemli ve kritik bir şey olduğunu aslında sık sık duyuyoruz değil mi? Ama e, bu kadar kritik bir şeyse, yani muhtemelen de bu aşırı duyarlı ebeveynler e, bu trendden etkileniyorlar. Ebeveynlik bu kadar kritik bir şeyse, ebeveynlik bu kadar önemli bir şeyse, ben bunu nereden öğrenebilirim? Doğru ebeveynlik yaptığımdan nasıl emin olabilirim? Ne yapsam da ben e, kendime bu konuda, bu konuda kendime tam olarak güvensem? Ne yapsam da ben çocuğuma zarar vermesem? Ne yapsam da gerçekten iyi bir anne baba olsam gibi bir kaygının da oluştuğunu görüyoruz. Hangi kitabı okusam? Çocuğuma hangi etkinliği yapsam? Hangi kursa gitsem? Hangi sertifikayı alsam da gerçekten çok iyi bir ebeveyn olmayı başarabilsem gibi endişeler görebiliyoruz. Bunlar ebeveynlerde çok ciddi kaygılara sebep olabiliyor. Ben... Klinik çalışmalarımda da gördüğüm ebeveynlerde bu kaygıyı çok yoğun bir şekilde yaşadıklarına şahit oluyorum. Yani e, çaresizlik, ne yapacağını bilememe. Ve e, aslında her şeyin tek bir kuralı olduğu fikri, yani bütün çocukların geliş, doğru gelişmesi için tek bir yol var ve bunu şu kursta öğrenebilirsin. Bütün çocukların doğru gelişebilmesi için tek bir paket var ve bu paketi şuradan satın almalısın fikri ebeveynleri çok yoğun bir endişeye sevk ediyor ve bu kendilerine olan özgüvenlerine ve sezgilerine olan aslında kendi çocukları üzerindeki uzmanlıkları yani bir çeşit uzmanlık çünkü bir çocuğu doğduğu andan itibaren eğer iyi bir gözlemciyse anne baba doğduğu andan itibaren her anını onunla geçirmek her gün o çocuğu görmek onun ilgilerini ihtiyaçlarını özelliklerini çok iyi tanımak bu bir uzmanlık aslında o yüzden ben konuştuğum anne babalara hep şunu söylemeyi istiyorum diyorum ki siz çocuğunuz üzerinde uzmansınız en çok siz biliyorsunuz ben size söyleyeceğim siz bana diyeceksiniz ki benim çocuğumda da bu işe yarar ama bu belki işe yaramayabilir fikirleri aldıktan sonra bunları kendi filtrelerinizden geçirebilirsiniz burada kendimize güvenmek bizi iyi bir gözlemci de yapıyor aslında ihtiyaçlarımızı iyi belirleyen e, ebeveynler olmamızı sağlıyor ama endişeler çok işimize yaramıyor Ciddi kaygıya sebep oluyor ve ebeveyni sanki bir kariyer mecrası ya da bir kendini gerçekleştirme mecrası ya da bir sertifikasyon sürecine dönüştürebiliyor. Bunun risklerini de biraz düşünmemiz gerekiyor sanıyorum içinde bulunduğumuz dönemde, bağlamda. Pek çok annede yeterince iyi olamama, yetersizlik duygusu oluşturuyor. Burada aslında aşırı duyarlı ebeveyn fikrinden yola çıkarak mükemmel ebeveyn olma. Ee, endişesine de biraz e, yani ikisini birleştirmek istiyorum yani aşırı duyarlı ebeveyn olma endişesi aslında mükemmel ebeveyn olma endişesi de çok e, bağlantılı ve bunlar verimsiz çabalara dönüşüyor ve nihayetinde çocuğa e, çocuğa fayda sağlamıyor. Mükemmel olma endişesi bizim mükemmel yapıyor mu hayır olmuyor yapmıyor tam aksine e, Winnicott'un çok sevdiğim bir kavramı var yeterince iyi good enough parenting yeterince iyi olduğunuz zaman diyor e, Winnicott yani Hatta mükemmel şekilde mükemmel olmazsanız, mükemmel olmayan ebeveynlik mükemmel olmamak en mükemmelidir diyor. Mükemmel olmamak en mükemmelidir. E, elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız ve tabii bir takım temel kriterler söylüyor. Sağlıklı aile, e, çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarını karşılayan aile, kendi ihtiyaçlarını çocuk üzerinden görmeyen anne baba zaten yeterince iyidir. E, ve e, çocuğa e, en iyi gelen de budur diyor. Mükemmel olmaya çalışmak e, verimsiz bir sürece bize götürüyor diyor. E, saate bakıyorum. Evet, yavaş yavaş toparlayacağım. Ben de diyorum ki biz ebeveynler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya tabii ki çalışmalıyız. Yani bu demek değil ki biz gayret etmeyelim. Bu demek değil ki biz her şeyi bırakalım ve ebeveynlikle ilgili hiçbir şey öğrenmeyelim. Kesinlikle bunu kastetmiyorum. Ama kendimizi başkalarıyla kıyaslamayalım mesela. Sosyal medyada sergilenen hatta bir çeşit pazarlanan ebeveynlikle kendimizi kıyaslamayalım. Ee, ebeveynlik e, her gün yaptığımız e, bir takım önceden belirlenmiş e, davranışlarla ya da faaliyetlerle ya da işte oyunlarla vesaire skor alabileceğimiz bir mecra değil. Ee, ebeveynlik bir kariyer değil, kendimizi gerçekleştirme mecrası değil. Ebeveynlik bir meslek değil. Ee, ama şunu da bilmemiz lazım ki çocuk da bizim eserimiz değil. Yani bu çocuk, e, ben bu çocuğu yetiştirdim, büyüttüm bu da benim eserim diyebileceğimiz bir şey değil çocuklarımız. Eğer bunu bilirsek, çocuk bizim ürünümüz değil, eserimiz değil, bunu bilirsek aslında hepimiz çok rahatlayacağız bence. Çünkü çocuğun gelişimi üzerinde bizim kontrolümüz dışında çok fazla süreç var. Her şeyi kontrol Edebildiğimizi ve etmemiz gerektiğini düşündüğümüz zaman da sıkıntıya giriyoruz. Ve o zaman aslında verimsiz davranışlara da daha çok ediyoruz. Bizi mesela aşırı kontrolcü yapıyor. Çocuğu aşırı kontrol etmiş oluyoruz. Aşırı, aşırı müdahaleci yapıyor. Ve kendimiz de daha depresif, daha yorgun ve e, tükenmiş hissetmemize yol açıyor. Mesela bir örnek vereyim. E, çocuk bir konuda zorlanıyor. Arkadaşlarıyla parkta zorlanıyor olabilir bir sıkıntı yaşadı. ya da evde canı sıkılıyor olabilir ya da bir derste başarısız olmuş olabilir ya da işte yaptığı bir faaliyeti başaramamış olabilir bir aktiviteyi bir hedeflediği bir şeyi yapamamış olabilir ya da ağlıyor olabilir mızırdanıyor olabilir daha küçük yaş çocuğunu hayal edin ve siz diyorsunuz ki benim bir şey yapmam lazım bir şey yapmam lazım. Ee, onu yapıyorsunuz olmuyor bunu yapıyorsunuz olmuyor bir sürü şey deniyorsunuz ama çocuğunuza faydalı olamıyorsunuz ve kendinizi çok kötü hissediyorsunuz hiçbir şey yapamadım yani ben bir ebeveyn olarak burada işte ee, kaybettim yani yapamadım diyorsunuz aslında belki de o sırada hiçbir şey yapm yapmıyor olmanız çözümün tam kendisi olabilir ee, anne babaların bazen, bazen ama yani ee, her zaman değil, sadece susması mesela. Susması. Hiçbir şey söylememesi. Hiçbir şey yapmaması. Eğer işe yaramıyorsa bir şey yapmak. Ve sadece ama terk etmemesi. Sadece orada olması. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorsunuz çünkü çocuk duymak istemiyor. Ama sadece oradasınız. Çocuğun yanında sakin ve dingin bir şekilde bekliyorsunuz. Bu en güzel çözüm olabilir bazen. Ve e, aslında o sırada çocuğa verdiğiniz mesaj şudur. Ben senin en zorlu, en kaybetmiş, belki en olumsuz, belki en öfkeli, belki en üzgün, en sinirli, yani siz çoğaltın örnekleri, halini kabul ediyorum. Yardım istersen buradayım, bekliyorum, sana yardım edebilirim. Yardım istemiyorsan, bunu kendi başına çözmek istiyorsan ya da benimle kendi arana biraz mesafe koymak istiyorsan burada bekliyorum. Hiçbir şey söylemiyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama buradayım. Bazen bu çocuklara çok iyi gelebilir. İşte eğer kontrolcü anne babaysanız ya da aşırı duyarlı ebeveynseniz bu durumu asla tahammül edemezsiniz. Çünkü bir şey yapmaya ihtiyacınız var. Sürekli bir şey yapmanız lazım. Siz bir şey yapmazsanız o çocuk sanki büyümeyecek. Siz bir şey yapmazsanız o çocuk gelişmeyecek. Siz bir şey yapmazsanız o çocuk sanki hiçbir sorununu çözemeyecek hissi. Bu aslında bize ebeveynliği inanılmaz zorlaştıran bir e, bir pozisyon. E, çocuğu, o yüzden çocuğu bir eser olarak, bir ürün olarak bir proje olarak görmememiz lazım. Ve belki de oturup ee, çocuğumuzu nasıl gördüğümüzü kendimize sormamız lazım. Çünkü bazen anne babalar için e, çocuk gerçekten e, başarılması gereken bir proje, bir eser olabiliyor. Bazen anne babalar için çocuk kendi gerçekleştiremedikleri, hayallerini yansıttıkları bir e, hedef olabiliyor. Yani ben doktor olmayı çok istedim olamadım oğlum sen ol gibi. Bazen e, çocuk anne baba için kendilerinin e, doyumsuz ilişkilerinin yani içerisinde e, duygusal tatmin olan e, du pardon duygusal tatmin olmayan bir ilişkinin yerine ikame ettiği bir çocuk olabiliyor. Bazen o çocuk kaybedilmiş bir yakının yerine geçmiş olabiliyor. Yani o çocuğa nasıl roller yüklüyorum acaba? Bazen arkadaşınız yok çocuğu arkadaşınız olarak kullanabilirsiniz. Bazen e, sizi sakinleştiren, dinlendiren bazen sizi eğlendiren kişi olarak kullanabilirsiniz. Yani bu çocuk benim hayatımda nasıl bir anlam ifade ediyor ve ben çocuğuma hangi rolleri yüklüyorum? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Çocuktan beklentilerimiz neler ve biz onu nasıl bir yere konumlandırdık kendi e, hayatımızda? Bunları düşünmemiz gerekiyor. E, bütün bu söylediklerim tabii ki e, sorumsuz ebeveyn olmak anlamına gelmiyor. Yani aşırı Duyarlı olmayalım, aşırı hassas olmayalım e, ama işte sorumsuz ebeveyn olalım demiş olmuyoruz tabii ki. Yani söylememe gerek yok. Çocuğumuzu takip etmek, onun maruz kaldığı çevreyi yaşına uygun yollarla, yöntemlerle denetlemek, onunla aramızda doğru bir hukuk olması, e, güzel bir bağ olması, sağlıklı bir bağ olması, bunların hepsi gerekli şeyler. E, çocuğun davranışlarını yaşına göre değerlendirmek. Onu kendi akranımızmış gibi değerlendirmemek. Çocuğun duygusal durumuna cevap verirken, kendi duygusal ihtiyaçlarımızı yeri geldiğinde erteleyebilmek. Yani bunların hepsi e, ortalama bir, hani yeterince iyi diyebileceğimiz, yeterince iyi duyarlı ebeveynliğin e, altında bizim doldurmamız gereken unsurlar. E, sağlıklı bir bağ kurmak. Zorlandığımız alanlar varsa, eğer çocuğumuza verdiğimiz otomatik, Sağlıksız tepkiler varsa geçmişimizden tevarüz ettiğimiz olabilir, kendi çocukluğumuzdan tevarus ettiğimiz olabilir, bizden önceki nesillerden tevarüz ettiğimiz olabilir ya da yaşadığımız zorluklardan bize kalan otomatik tepkiler, öfke patlamaları, suçlayıcı bir dil. E, duygusal olarak e, çocuğu ihmal edici ya da bazen istismal edici biridir. Kendimizi böyle yakalarsak, bütün bunları bilinç düzeyine taşımak ve çocuğa bilinçli tepkiler vermek üzere kendimizi geliştirmek bunların hepsi bizim görevimiz. Ve gerekirse gerçekten destek al almak zorundayız. E, anneler, babalar olarak. Eğer biz kendimizde sağlıksız örüntüler keşfettiysek, kendimizde kontrol edemediğimiz süreçler keşfettiysek o zaman Mutlaka profesyonel destek ya da sosyal destek yani bir yakınınızdan bir arkadaşınızdan eğer işte kotaramadığımız bir şey varsa bir yarım saat yürümek istiyorsan ve bu hiç benim için mümkün değilse birisinden destek almak. Eşimizden destek almak, eşimizden alamıyorsak işte e, akrabalarımızdan, yakın aile çevrimizden, arkadaşlarımızdan destek almak e, ebeveynlikte de çok önemli bir şey. Eğer çözemediğimiz problemler varsa da e, profesyonel destek almak aslında bizim hem kendi ailemiz, önce kendi benliğimiz için sonra ailemiz ve çocuğumuz için yapacağımız en güzel yatırım olacaktır. Çünkü en uzun vadeli sonuçlar veren e, gerçekten böyle bir değişimi e, başarabilmek olacaktır. Özetle şöyle bir kısaca özetlemek istiyorum. Sonra bitireceğim tekrar zamanla. 10 evet. dakikamız kalmış. Sokağa çıktığımızda karşımıza çıkan her bir insan, her bir birey bir çeşit bir ebeveynlik tecrübesinin izlerini taşıyorsa ya da ebeveynsizlik tecrübesinin ve bu bu kadar önemliyse o zaman ben de diyorum ki insan gelişiminde en sağlıklı sonuçları verecek yatırım, aslında bu dünya için en iyi yatırım aileye yapılan yatırımdır. Winnicott diyor ki dünyayı değiştirmek istiyorsak ebeveynlikten başlamalıyız diyor. Burada biz toksik ebeveynliğin önüne geçmenin mümkün olduğunu biliyorsak, nesiller arası aktarılan, zehirli, zehirleyici, nesiller arası aktarılan, güzel şeyler de aktarılıyor bu arada nesiller arası. Hani bunu, bunu söyledim ama ruh sağlığı problemlerinden bahsettiğim için. Biz nesiller arası bakım vermeyi, bebeği, çocuğu sakinleştirmeyi, onunla göz göze bakmayı, onunla duygularımızı paylaşmayı pek çok şeyi tevarus ettik. Yani pek çok ebeveynlik becerisini de aslında... Olumlu anlamda tevarüz ediyoruz. Bunun olumsuz unsurları da varsa bunları dokunmak, bunları temas etmekle bunları iyileştirmek yapacağımız en güzel yatırımdır. Ebeveynlerin yaralarını sarmak mümkündür. Patolojik süreçlere dokunmak mümkündür. O yüzden yapacağımız en güzel yatırım bugün hani... Çok yine kötü haberlerden bahsetmek istemiyorum ama aileye dair ne kadar kötü haberler duyduğumuz, konuştuğumuz da bir dönemden geçiyoruz. Aileye yapacağımız yatırım aslında toplumumuz için yapacağımız en güzel yatırımdır. Bir Afrika atasözü diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Yani tek başına ebeveyn çocuğunu, çocuğu sağlıklı bir, bir şekilde yetiştiremez. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiştirebilmemiz için çocuklarımızı Sadece anne babanın değil bütün toplumun aslında aileyi desteklemesi gerekir. Bütün toplumun o çocuğu desteklemesi gerekir. Toplumun aileyi kapsaması ailenin çocuğu kapsaması. Hatta aile içerisinde de özellikle erken dönemde babanın anneyi kapsaması annenin çocuğu kapsaması gerekiyor. O yüzden buraya yapacağımız yatırım çok önemli diye düşünüyorum. Burada son bir, bir not düşeceğim. Ben kasıtlı olarak hep ebeveynlik dedim. Özellikle annelik babalık demekten imtina ettim. Aslında deniledebilir ama bu konuşmayı bu şekilde yapmak istedim. Çünkü son yıllarda artık hem araştırmalarda biliyoruz literatürde bu babalar nerede diye bir çığlık yükseliyor. Babalar ortada yok. Ee, Babalığı çok fazla konuşmamız gereken bir dönemdeyiz aynı zamanda. Babanın aile içerisindeki rolünü ve önemini çok fazla konuşmamız gereken bir dönemdeyiz. Ee, babaların bu sorumluluğu paylaşması, babaların ebeveynlik rolünü üstlenmesi, babaların e Anne ile adil bir şekilde ebeveynlik e, sorumluluğunu üstlenmesi çok önemli. O yüzden ben ebeveynlik demeyi tercih ettim. E, ama tabii burada annenin ve babanın oynadığı çok farklı roller olabilir. E, aynı rollerde olabilir, farklılaşan rollerde olabilir. E, ama burada e, Ayrı bir başlık olarak belki babalığı e, konuşmak, saatlerce konuşmak, babalık üzerine e, çok çok konuşmak gerekiyor. Çünkü anneliği artık e, nasıl yapacağımız, nasıl yapılması gerektiğini annelere öğrete öğrete bitiremedik. Yani annelik üzerine o kadar çok şey konuşuldu ki e, babalık biraz kayboldu yani babalığın da konuşulması gerekiyor ama bunu sadece parantez içerisinde geçiyorum benim de klinik çalışmalarımdaki gözlemlerim genellikle babaların çok en, babaların çok eksik annelerin çok endişeli olduğu yönünde bitirirken son olarak sanıyorum artık son dakikalar çok fazla soru alamayacağım belki bir iki soru ve zaten sanıyorum bu kendi kendine kapanabilir. İlk defa yaptığım için çok iyi bilmiyorum. E, son olarak e, benim burada bu konuşmayı yapabilmem için e, iki evladıma bakan anneciğime çok teşekkür ediyorum. Çok fazla zamanını ayırıyor ve bana çok destek oluyor. Bu, bu konuya çok uygun olduğu için bunu da söylemek istedim. E, bir annenin üretimde bulunabilmesi için onu destekleyen mekanizmalar olması gerekiyor, sosyal destek mekanizmaları olması gerekiyor. Ve bazen burada başka aile bireyleri çok fedakarca bu rolleri üstlenebiliyorlar. Anneme de bu fedakarlığı için çok çok teşekkür ediyorum. Hem eğitim sürecinde, hem doktora çalışmalarımda, hem lisans hayatımda, hem de çalışma hayatımda beni ve evlatlarımı desteklediği için ellerinden öpüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Burada bitireceğim daha fazla uzatmadan. Ee, soruları nasıl bakabilirim onu deneyeceğim. Evet sorunlar diyelim. İnternet donmuyor demiştik ama maalesef donuyor demiş. Evet. Evet, yorum yapmayı şimdi açıyorum. Evet, belki bir soru alabilirim. Vaktimiz kaldığına göre. Evet, evet belki bir soru alabilirim. Evet, bizi dinleyen bir baba varmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Esat Hocam. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve tebrik ederim. Ayşe Hilal'cim, gönderdiğin kalpleri aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kontrolcü olmakla... Hay Allah, onu tekrar getirebilir mi acaba? Kontrolcü olmakla tamamen çocuğu bırakmak arasındaki dengeyi kuramıyorum. Evet hakikaten zor bir denge. Yani çocuğu e, kontrol etmekle her daim tamamen bırakmak. Saatlerce çocuğu odasına yalnız bırakmak da iyi bir fikir değil. Yani bu çocuk diyelim ki iç içe kapalı bir çocuk ve saatlerce kendi kendine oyalayabiliyor. E, sizinle bir teması yok. Sosyal hayattan kopuk. Bu da iyi bir fikir değil. Ama çocuk kendi kendine oyalayabiliyorsa, kendisi bir e, faaliyete odaklanabiliyorsa ve o sırada Size ihtiyacı yoksa e, gereksiz yere müdahale etmememiz gere gerekiyor. Ya da kontrol ettiğimiz alanları gerçekten elzem mi? Yani bu alanda ben çocuğu gerçekten, e, çocuğa müdahale etmeli miyim, değil miyim? Bunları iyi düşünüp gere gerektiğince minimize etmemiz gerekiyor. Aileden aktarılan travma nasıl düzelebilir? Aileden aktarılan travma e, bu güzel bir soru. Aileden aktarılan travma muhakkak ve illaki profesyonel destekle düzelebilir demiyorum ama en sağlıklı ve en kolay profesyonel destekle düzelebilir. Travmalar konusunda destek almak, profesyonel destek almak yani psikoterapi desteği almak güvendiğiniz ve kanıta dayalı ee, çalıştığını bildiğiniz, e, bu konuda eğitimlerine güvendiğiniz bir uzmandan destek al, alarak e, travmatik yaşantılarla başa çıkabilirsiniz. Onları tekrar değerlendirebilirsiniz. E, bilinç e, düzeyine e, gelmemiş, hiç işlemlenmemiş travmatik anıları e, işleme yapabilirsiniz. E, işleme sokabilirsiniz tekrardan ee, ve e, sizin hayatınıza, bugünkü işlevselliğinize olan olumsuz etkisinin bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Ama tabii ki sadece ve sadece böyle olur dersek bu çok büyük bir iddia olur. Çünkü e, psikoterapi hani tarihsel olarak baktığımızda e, yeni bir şey. Öncesinde insanlar travmayla hiçbir başa çıkamadılar. Bence başa çıkabildiler. Başka yöntemlerle, belki kültürel başa çıkma metotlarıyla, belki bilinç, kendi farkındalık, kendi farkındalıklarını arttırmaya metotlarıyla, bilinç düzeyini taşıyarak yaşadıklarını muhakkak başa çıkmayı başarmışlardır. Ama günümüzde psikoterapi bu anlamda üçüncü bir gözle hayatımıza bakmak ve oradan yardım almak anlamında önemli verimli bir süreç. Bakıyorum yorumlara. Yayını bir erkeğe dinletmemizde sakınca var mı? Yok. Neden sakınca olsun? Zaten içimizde beyler var dinliyorlar. Dinletebilirsiniz. tekrarını izleyebilecek miyiz? İnşallah kaydetmeye çalışacağım. Bir, bir arkadaşımız demiş ki tek taraflı bilinçli ebeveynlik gerçekten yeterli gelmiyor. E, hakikaten doğru. E, ebeveynlerden sadece bir tanesinin gayretiyle özellikle de arada ciddi fikir ayrılıkları varsa e, zor. Ama şu var ebeveynlik konusunda olsun başka konularda olsun her zaman aynı fikirde olmak ve aynı davranmak zorunda değiliz. Ee, ebeveynlik tek bir tip ebeveynlik yok yani bunu yaparsam sadece bu durumda doğru olur diye bir şey yok siz farklı yaklaşıyorsunuz eşiniz farklı yaklaşıyor olabilir burada e, çok ciddi bir anlaşmazlık yoksa ve bu anlaşmazlık bir çatışma olarak çocuğun gözlerinin önünde ortaya çıkmıyorsa e, problem yok Sizinle de başka türlü eşinizle başka türlü yani babayla başka anneyle başka türlü ilişki kurabilir çocuk başka, farklı dinamikleri olabilir bunun Burada yüzde yüz aynı olmak zorunda değilsiniz ama olması gereken, muhakkak olması gereken şey anne babanın burada birbirini destekliyor olması, birbirinin yanında olması ve aynı tarafta olması. Ama farklı tarzlar olabilir. Bekliyorum. but <laughs> Helikopter anne babalar dediniz, kaçırdım, ben ne, e, ne demek istediniz demiş bir arkadaşımız. Evet aslında bazı kavramları açmadım. E, biraz zaman kısıtlamasından dolayı da hani çok uzatmak istemedim, bitirmek istedim bir saatin içerisinde. Helikopter anne baba tabiri e, şuradan geliyor. E, özellikle işte e, Amerika'da çok e, tırnak içerisinde hırslı diyelim e, anne babalar e, çocuklarını ve ve çocuklarına kendisini adamış anne babalar işte çocuğunu okuldan alıyor e, okul sonrası kursa götürüyor piyano dersine piyano dersinden alıyor e, işte matematik dersine matematik dersinden alıyor spora götürüyor bu annelerin babaların hayatları çocuklarını bir yerlere, kurslara, derslere oradan işte yemek yemeye, oradan banyo yapmaya taşımakla geçiyor. Yani bu anne babaların bütün hayatları çocuğun faaliyetleri üzerinde organize olmuş. Çünkü zaten çocukların kendi başlarına hani bizim için artık bu Türkiye'de de bir sorun kendi başlarına hareket etme alanları çok Kısıtlı. Kendi başına işte otobüse binmesi çok güvenli değil. Sokağa çıkması güvenli değil. Geleneksel hayatta olabilen çocuğun bağımsız olarak yapabildiği pek çok şeyi artık çocuklar bağımsız yapamıyorlar. O yüzden bu anne babalar mecburen çocukların üzerinde, çocuklarının günlük planları üzerinde bir hayat kurmak zorunda kalıyorlar. Ama bir yandan da çocuğu hiç boşta bırakmıyorlar. Yani çocuğun bütün hayat, hayatının bütün alanlarını kontrol edip kendi hayatlarını, günlük planlarında da bunun üzerine kurmuş oluyorlar. Bu anne babalara helikopter anne baba deniyor. Aslında biraz da hani ebeveynlik tarzı olarak da aşırı kontrolcü. Aşırı müdahaleci ve aşırı korumacı yani çocuğun hiçbir şeyden zarar görmesine hiçbir şeyden kendini korumasına müsaade etmeyen aşırı korumacı aşırı müdahaleci aşırı hassas anne babalar helikopter anne babalar diyebiliriz. Bugün de Orta Doğu çatışmalar çerçevesinde Asya, Arap ve İslam dünyasının temel problemlerini ele alırken bir önceki, yani cumartesi günkü konuşmamda eksik kalan kısımları da tamamlamayı hedefliyorum. Şöyle başlayalım. Bir kere yüz yıl aslında Orta Doğu'nun kuruluş şekli, problemlerin temel kaynağı. Şöyle söyleyelim, Orta Doğu coğrafyası, sınırları, devletleri, Kurumları, liderleri, elitleri ve fikri akımlarıyla genellikle sosyolojik gerçekliği, gerçeklikle örtüşmeyen bir coğrafyaydı. Ve bu yüzden de iç meşruiyetten hep yoksun kalacak. Dolayısıyla en baştan beri Orta Doğu'da bir meşruiyet problemi hep olacak. Ve toplumsal rızadan ziyade daha çok sopayla, amiyane tabirle, sopayla yani baskıyla yönetilecek bölge. Önemli bir Ortadoğu uzmanlarından Favaz ger ki Ortadoğu bir icattır, sınırları, yapısı, kavramlarıyla sun iyidir der ve bu e, ve bu sistem sürekli olarak istikrarsızlıklara davetiye çıkarmıştır der. Dolayısıyla e, şöyle söyleyebiliriz: e, Bağımlılık ilişkisi olmadan Ortadoğu'daki e, Ortadoğu ülkelerinin tek başlarına siyaseten ve ayakta durabilmesi çok zor. Daha başlangıçta kuruluş itibariyle oluşan yapı aslında bunu, buna yol açıyordu. Belki Mısır gibi birkaç devlet hariç, diğer devletler dışarıya bağımlı olmadan, bu illa ister sömürgecü güçler olsun, ister içerideki büyük güçler olsun, birilerine bağımlı kalmadan yaşayabilmesi öyle kolay değildir. Şöyle konuya başlamadan evvel, Bugünkü çatışmalardan bahsedeceğim ben size bugünkü çatışmaların sonuçlarından e, daha çok bizim ilgilenmediğimiz bahsedilmeyen konulardan bahsedeceğim. Ama bunun öncesinde e, şöyle söyleyeyim e, aslında bu e, son 10 yılda yaşananlar Arap dünyasında yaşanan yaşanan deprem e, yüzyıldır e, birikmiş meşruiyet problemlerinin ve çözü, çözülememiş problemlerin bir patlaması aslında. Bu arada ben telefonumun sesini maalesef kapatmayı unuttum. Ee, bakalım rahatsız ediyor mu bilemiyorum ama inşallah etmiyordur. Ee, ve yapısal problemlerin bir patlaması diyebiliriz. Ee, şöyle söyleyelim. Arap dünyasından önemli düşünürler. Ee, aslında on yıllardır Arap dünyasının bir uçuruma doğru gittiğini, bir çöküşe doğru gittiğini söylüyorlar. Bunu mesela bir örnek vermek istiyorum size. Muhammed Abid Cabiri vardır. Fas'ta önemli bir düşünür. O 80'li yıllarda yazdığı yazıları 90'ların başında kitaplaştırıyor. Ve çağdaş Arap İslam düşüncesinin yeniden yapılan başlıklı bir kitap yazıyor. Orada bakın şöyle söylüyor. Yani 80'lerin sonu 90'ların başında yazdığı bir paragrafı alıntılayacağım size. Arap dünyası bugün siyasi, toplumsal ve fikri alanlarda kapsamlı bir kriz aşamasına ulaştı. Bu dönemdeki her şey sürecin daha önce var olan aynı veriler, ilişkiler ve görüşlerle devam etmesinin mümkün olmadığını ve mevcut krizin üçüncü bir şıkkı daha bulunmayan iki seçenekli bir kriz olduğunu açık ve kesin biçimde gösteriyor diyor. Yani üçüncü bir e, seçenek yok, iki seçenek var karşımızda. Ya krizin içerisinde,